Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Amur Hı. Yıldırım, Teknik Masa'da sevgili Barış Demiray'la birlikteyiz. Stüdyoda çok sevgili iki konuğum bizlerle birlikte. Sevgili Pelin Dermiş ve sevgili Güler Umur bizlerle birlikte. Çok hoş geldiniz, çok mutlu oldum <gülüyor> buraya geldiğiniz için. Çok eğlenceli <gülüyor> ve bir o kadar keyifli bir konumuz var. Kendisi şu anda Tophane'deki Açık Radyo stüdyolarının hemen 2-3 dakikalık yürüme mesafesindeki Stüdyo X'te ve aynı zamanda yine hemen aşağımızdaki Karaköy'deki Salt Galata'da Osmanlı Bankası'nda devam etmekte olan iki sergi ve bu ikisinin paralelindeki arşiv çalışması Türkiye'nin en kendine özgü tasarım ve mimarlık dünyası ve kent hakkı aktivizm dünyası isimlerinden Yılmaz Zenger'in ...hayatını ve işlerini konu alan... ...hem sergi hem de arşiv çalışması için... ...hem serginin küratörlüğünü... ...ve arşiv çalışmasını gerçekleştirmekte olan... ...Pelin Dermiş bizlerle birlikte... ...hem de sevgili Güler Umur... ...50 yılı aşkın süre boyunca... ...Yılmaz Zenger'le birlikte çalışan ve... ...o dönemin tanıklıklarını burada... ...Açık Radyo stüdyolarında bizlerle paylaşacağını... ...çok sevinçle beklediğim ve o yüzden... ...çok sizi burada ağırlamaktan memnun olduğum... ...iki konuğum olarak buradalar... ...tekrar hoş geldiniz diyorum... ...şunu da tekrar duyurmakta fayda var... Stüdyo X'in Fındıklı'daki mekanında ve Osmanlı Bankası'da olan Karaköy'deki Saat Galata'da devam etmekte olan Yılmaz Zenger sergisi 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Hemen programı dinledikten sonra gidip görmeniz mümkün. Tabii bununla birlikte şunu da duyurmakta fayda var 19-26 Aralık tarihleri arasında Stüdyo X Poedat konferansı dolayısıyla kapalı olacak. Kaçırsanız ya da birkaç kere daha gezmek isterseniz üzülmeyin. 15 Şubat'a kadar sergi devam edecek. Devamındaki arşiv çalışmalarını da heyecanla bekliyoruz. Söz sizde, havadisler de sizde. <gülüyor> sergide neler görüyoruz derken zaten Fındıklı'da <gülüyor> Stüdyo X'in içinde yaklaşırken boy boy renk renk Yılmaz Zenger'in tasarlamış olduğu mobilyaları ve aynı zamanda 50 <gülüyor> yılı Aşkın Süre de Güler Umur'la birlikte pek çok marka ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu tasarımları hem görebilirsiniz hem çeşitli videolar ve ses kayıtlarıyla dönemin tadıklarını dinleyebilirsiniz. Ben gezerken çok keyif aldım. Okay Temiz'den Korhan Gümüş'e birçok ismin çok ilginç söyleşileri var kendisiyle ilgili ve ne kadar özgün bir karakter olduğunu da anlıyorum. ...hem mucit hem heykeltıraş hem mimar hem ses tasarımcısı hem aktivist derken çok geniş. Evet söz sizde çok merak ediyorum nasıl giriştiniz bu arşivaya nasıl bir sergi süreci oldu? Hmm, çok teşekkürler daveti için galiba bir yıl oldu değil mi? Bir yılı doldurduk görüşmeyeli. Evet. Çok büyük mutluluk burada olmak sizinle sizin programınıza katılmak. Teşekkürler daveti için. Ben teşekkür ederim özlemiştik Beyin <gülüyor> <anımı. gülüyor> Aynı şekilde. Evet aslında çok kısa sürede oldu çok hızlı oldu e, her şey e, bu konudaki ilk e, görüşmeler ilk bir araya gelmeler e, bu senin Mayıs ayının e, sonunda e, oldu e, e, Yılmaz Bey'in sağlığının e, kötüleşmekte olduğu e, haberini e, aldık önce e, ve bu e, bir motivasyon unsuru olarak e, gördük böyle bir sergiyi e, yapmayı e, hem de onun bu sizin de sunduğunuz e, üzere çok geniş kapsamlı çok yönlü e, dünyasını e, kayıt altına almak bizim için çok e, aciliyetliydi önemliydi arşiv onun için çok kıymetli e, yani salt ee, ta e, bir süre sonra bunun üzerinde çalıştıktan bir süre sonra kamuyla paylaşabiliyor e, olmak e, belki mümkün olursa önümüzdeki senenin sonu gibi e, olabilir. E, ve bunu Yılmaz Bey ile birlikte yol alarak, tanımlayarak e, yapabiliyor olmak için de bir motivasyon unsuruydu e, sergi. Böyle başladı. Evet. Demin gene söz ettiğiniz üzere bu sergideki videolar bir noktada Yılmaz Bey bu dokumentasyonu belgelemeye çok önem veriyordu ve ee, onun bu farklı yönlerini yansıtabileceğine inandığı kişilerden oluşan bir liste hazırladı. Bu kişilerle görüşürsem bak şu şununla ilgili sana bilgi verebilir. Bu bununla ilgili bilgi verebilir. Ee, arşiv malzemesi belki sağlayabilir. Bir kısmını zaten Yılmaz Bey'de var. Ee, hakikaten ...Korhan Baydan, Korhan Gümüş'e... Evet. <gülüyor> ...Asu Aksoy'dan... ...dediğiniz gibi Okay Temiz'e... ...Orhan Baya, Bursalı'dan... E, ...Usta başısı Fikret Kaymakçı'ya... ...ki o da çok uzun bir süre... ...44-45 yıllık bir birliktelik... E, ...12 ya da 14 yaşındaydı... ...tam hatırlayamıyorum şimdi ama... ...çok çok gençken Fikret Bey... ...Yılmaz Bey ile çalışmaya başlamış... ...ve tabii en önemli figür... ...bugün de programda e, konuğunuz olan... E, ...Güler Umur... Ee, Güler umurlu 50 yıllık bir dostluk yakınlık var Bunun içinde 30 yıllık aktif iş ortaklığı var ee, Bugün burada olmak da çok heyecan verici birlikte ee, Bazı şeyleri farklı değerlendirmek isterseniz e, e, Kıymetli olacağını e, düşünüyorum Sergi e, hem bu tanıklıkları ee, Tanıklıkar aracılığıyla Yılmaz Zenger'i Anlamaya onun karakterini ortaya koymaya e, Ve de yaptıklarından Küçük küçük alıntılar e, e, işte Bu çok gönlülüğü Ortaya koymaya e, Yardımcı oluyor e, Serginin ana e, mekanında e, Yılmaz Bey'in kendi sesi e, ile birlikte Üç e, büyük ekranda gösterimler var ee, o da geçen sene e, Mimarlar Odası'nda yaptığı bir sunuş aslında. O sunuşu e, dönüştürdük. Sesini kullanıp görsellerini daha e, görünür hale getirmeye e, çalışarak. O da do dolayısıyla bizzat kendi ağzından, çocukluğundan e, yakın döneme kadar gelen bir zaman dilimi içinde... E, ...nelerle uğraştığından, neleri düşündüğünden... E, hangi meseleleri dert ettiğinden küçük küçük bahsettiği ama küçük küçük dediğim gene iki saati aşkın süren bir anlatım bu. Serginin içine onun kompozit malzemelerle yaptığı çalışmalar önce olması Türkiye'de ilk kullanan kişi olduğunu biliyoruz. Önemli bir onları dahil etmek hem onu ve dahil ettiğimiz şeyleri de, Üretimin daha doğrusu tasarımın farklı evrelerinden yani orada 1970'lerde hatta 60'larda e, tasarlanmış bir mobilya görebiliyorsunuz. 70'ler, 80'ler, 90'lar günümüze kadar geliyor. Hatta bir mobilyanın 70'lerde tasarlanmış bir mobilyanın 2000'lerde güncellenmiş versiyonu da görebiliyorsunuz. Sadece görmüyorsunuz yaşayabiliyorsunuz. Çünkü onlara oturarak bütün bu gösterimleri e, izleme e, şansınız var. Size o deneyimi e, sunuyor. Bir bölümünde de e, gene bu çalışmaya paralel e, yürüttüğümüz e, bir literatür taraması var. Süreli yayınlar başta olmak üzere. Önemli bir şey dokümantasyon Yılmaz Bey'in kendi arşivinden geliyor. E, onların sayısallaştırılması... E, klasörlenmesi listelenmesi e, ilave olarak başta yapı dergisi olmak üzere işte mimarlık e, dergisi Mimaris dergisi iç mimar dergisi de Yılmaz Bey'le e, ilgili e, yayınların toplanması e, bunları e, Studio X'in X, X Reads adını e, taşıyan kütüphanesinin içinde oturup izleme inceleme okuma şansında da e, sahipsiniz onun sanatçı kimliğini özellikle heykelle ilişkisine yansıtacak olan küçük bir heykel seçkisi de var. Hem Stüdyo X İstanbul'da var hem Salt Galata'da var. Salt Galata'daki biraz daha küçük bir seçki ama mekanları biraz dağılmış yaşanan bir şey orada da. <gülüyor> Genel olarak böyle özetleyebilirim herhalde sergiyi değil mi? Evet. Ne diyorsunuz? Bir yandan da Salt Galata'da hakikaten öyle yaşayan bir mekan ve orada vermiş gibi bir sergi bulması öyle niyetlenmiş ki yani girmeden önce az önce anlatıyordum ben Salt Galata'nın bir mekan olarak sergide kullanıldığını bilmeden gelip aa ne güzel olmuş birine <gülüyor> de oturup böyle bir yandan Stüdyo X'deki sergi de hakikaten böyle üst katta mesela orada ofiste çalışılan sandalyeler dahi Yılmaz Bey'in bizzat tasarladığı sandalyeler olarak aslında yeniden kullanıma girmiş oldu bu sergi vesilesi evet. Evet. Bir yandan da daha yaklaşırken vitrinden görebiliyorsunuz hani bir mobilyanın aynı zamanda bir kullanım bir işlev kaygısı olmasından ötürü de hakikaten onlara oturup uzun uzun zaman geçirip kendisiyle kendisine hayatında temas etmiş insanlarla yapılmış olan videoları da keyifle izleyebiliyorsunuz. Şiddetle öneririz Karaköy'deki Saat Galata'yı ve Hındıklı <gülüyor> Stüdyo X'i kısa zamanda ziyaret etmenizi sevgili Güler Hanım, Güler Umur bizlerle Hı. birlikte 50 yılı aşkın sürelik Hı. dostluklarının ve iş birlikteliklerinin iş ortaklarının da burada aktarmakla birlikte de şundan bahsetmişti. Pelin Hanım bize arşiv çalışmasından bilgi verir. Ben de içeride sergiyi anlatırım <gülüyor> size <diye. gülüyor> Teşekkür ederim önce. Şimdi sergiyi gezecekler için biraz bilgi vermek istiyorum önce. Yılmaz Zenger Yaşamını çalışma üzerine odaklamıştı. Bütün her şeyi, bütün hayatı çalışmaydı. Yani onun işte fabrikası, ofisi, arkadaşlarının evleri, gittiği kafeler, her yer onun için bir çalışma mekanıydı. Yaşamı çalışma üzerine kurulduğu için bu sergiyi yaparken onun adına bir mekan oluşturmayı düşündük önce. Onun istediği gibi bir mekan. Sonra... Ondan vazgeçerek onun yapıtlarını en iyi aktarabileceğimiz, en iyi sergileyebileceğimiz, daha sakin bir sergileme düzenine geçtik. Ee, sergiye girdiğiniz zaman son derece minimalist, son derece rahat gezilebilen, işte gerek ışığı, gerek sirkülasyonu, gerekse yerleşim düzeni ve mekanla elemanların birbirine uyumunu düşündüğünüzde, ...çok rahat bir mekan görüyorsunuz... ...ve baktığınız zaman böyle... ...15-20 dakikada gezilebilecek bir sergi izlerimi veriyor... ...ilk <gülüyor> adım attığınızda içeriye... ...ama buna karşılık son derece büyük kapsamlı bir sergi... ...içeri girdiğinizde 3 saat, 4 saat rahatlıkla kalabilirsiniz... ...ve o 4 saat içinde dola, doya doya çok bilgi var... Ee, ve bu Pelin Hanım'ın e, fikriydi. İşte hayatın çeşitli dönemlerini anlatan projeksiyonlar ve oralarda e, çok detaylı bilgiler var. Arşiv çalışmalarının da sonucu olarak e, bütün hayatının farklı aşamalarını, işte çocukluğundan günümüze kadar olan hayatı, projeleri. E, teknolojiyle olan ilişkileri hepsi farklı farklı bölümlerde çok detaylı olarak anlatılıyor. Bu çok ilginç. Ee, onun dışında onun anısına e, saygı olarak e, iki enstalasyon oluşturduk. E, bir tanesi iki kat yüksekliğinde işte bütün e, yapıtlarının e, kalıpları ve kalıpların dışında yapıtların kendi Ürünlerin son şekliyle beraber üst üste konulmuş bir enstalasyon bir yerleştirme var. Orada da işte izleyiciler o yapıtların kalıplarını da aynı zamanda izleyebiliyorlar. Nasıl olduğunu görebiliyorlar. Ee, başta bakıldığı zaman nedeni anlaşılmayan bir enstalasyon gibi ama o gözle bak bakıldığı zaman çok detaylı olarak onun anlaşılabilir. Onun dışında da bir küçük yerleştirme var. Mekan içinde bir mekan oluşturan ikinci bir enstalasyon var. Orada da bezden dönemi anlatılıyor ve onun önündeki şeylerde de mobilyalarda da e, sergiye katılan şey, direkt yazıyla gerek işte e, söyleşilerle anlatılanlar küçük kitapçıklar olarak anlatılıyor. Orada da o kitapçıklardan detaylı bilgi edinebiliyorsunuz. Onun dışında benim için serginin en önemli özelliği serginin çok rahat gezilebilmesi ve bütün elemanlara dokunabilme imkanınızın olması. Genellikle sergilerde biliyorsunuz hiçbir şekilde elemanlara dokunulmaz, ellenmez ve iletişim kurulmaz. Halbuki burada Yılmaz Bey'in bütün yapıtlarına dokunabiliyorsunuz. Onların formunu hissedebiliyorsunuz. Akışkanlığını hissedebiliyorsunuz. Üstünün pürüzsüzlüğünü hissedebiliyorsunuz. Ve hatta oraya oturabiliyorsunuz. Deneyimliyorsunuz. Yatabiliyorsunuz. Her türlü o elemanla ilişki kurabiliyorsunuz. Bu da çok önemli benim için. Onun dışında bir diğer konuda biz sergi olduğu zaman bir sanatçıya anlattığı zaman bu sanatçının sadece yapıtlarını görürüz veya küçük bir açıklama görürüz başında o kişi için işte özgeçmişi katıldığı sergiler vesaire ama Yılmaz Bey'in bu sergisi çok çok geniş kapsamlı onun hayatının her döneminde dokunduğu beraber çalıştığı iş arkadaşları dostları onların onunla ilgili fikirleri. Onun sanatıyla ilgili olan açıklamaları ve, ve gerek yazıyla gerekse işte e, karşılıklı konuşmaları bir şeyde aksettiriliyor. Ve burada sanatçının yapıtları kadar kişiliği de irdeleniyor. Bu çok önemli. Yani karakterini orada görebiliyorsunuz. Kişiliğini görebiliyorsunuz. Bu da bence diğer sergilerde olmayan bir şeydi. E, o açıdan sergi çok görülmesi gereken bir sergi diye düşünüyorum. Evet kesinlikle dinleyicilerimizin <gülüyor> en kısa zamanda gidip vakit geçirmelerini hatta bize açık mimarlık olarak Facebook ve Twitter üzerine <gülüyor> ulaşarak en sevdikleri belki sandalyeleri dahi Tabii. oturmaktan en keyif <gülüyor> aldıkları dahi evet, paylaşmalarını isteyebiliriz. Sergi ile birlikte devam etmekte olan ve sevgili burada ağırlamakta olduğumuz Pelin Derviş'in de bizzat yürütmekte olduğu arşiv çalışmasının devamında heyecanla bekliyoruz. Zira karakterden biraz bahsettik <gülüyor> Yılmaz Zenger bugün stüdyoda konuğumuz konumuz. Ve kendisinin hem aynı zamanda bir kent aktivisti, aynı zamanda bir mucit, aynı zamanda sayısız <gülüyor> ve daha henüz bu teknolojiler Türkiye'de yokken dahi ses görüntü üzerine, <gülüyor> video üzerine sayısız çalışması var. Bir yandan mimarlık işleri yapıyor, bir yandan Eyüp üzerine bir doktora tezi yapmış bir insan ama bir süre sonra mimarda küsüp mü demeliyim bilmiyorum ama mobilya işlerine evet, devam ediyor. <gülüyor> bir yandan sevgili yine kendisini burada ağırlamakta olduğumuz Güler Umur'la birlikte... Bir efsanevi bezden dönemi oluyor. Hemen arkasından yine sevgili Güler Umur'la birlikte Guizenko firmasıyla devam ediyorlar çalışmalarına. Şimdi mesela yavaş yavaş bezden dönemine gelebiliriz. Zira girmeden önce yine ondan bahsediyordum. O dönemi izlerken içine giriyorsunuz. O renkler bir yandan 1974 yılında Abdülpekti Caddesi'nde bir butik olarak açılmış ama öyle bir buluşma noktası olmuş ki Pelin Hanım anlatıyordu girmeden önce. Herkes Aa burada ben böyle bir şey izlemiştim böyle bir şey vardı falan bir izlerken dahil olabiliyorsunuz. O renklerle, kayıtlarla tekrar bir yaşayabiliyor orayı izleyenler ama tabii ki siz bizzat orada orayı kurmuş olan bir insan olarak daha iyi anlatabilirsiniz oradaki atmosferi. Çok çok kıymetli bir vaha oluşturmuş Bezden evet. bir dönem. Yani bezdenin en büyük özelliği çok konseptli bir mağaza olmasıydı. Yani o gün Öyle bir mağaza Türkiye'de yoktu. Yurt dışında da yoktu aslında. Yeni yeni o tür şeyler başladı işte. Mesela Paris'teki Colette gibi. O da hoş yeni kapandı ama. Özelliği sadece mağaza değildi. Yani sadece giysi yoktu. Tasarım vardı. Bütün tasarımları vardı. İşte giysi vardı, mobilya vardı, lamba vardı. Aksesuarlar vardı. Ve en büyük özelliği de her... 15 günde bir, ayda bir, orada bir etkinlik yapılıyordu. Yani o etkinlik mesela bazen e, bir defile şeklinde oluyordu. Yani bir konsept defile, işte batik üzerine bir defile veya işte e, daha farklı konularda yapılan defileler e, bir lamba sergisi oluyordu. Çeşitli işte tasarımı yapılan lambalar konuyordu. İşte sehpa sergisi oluyordu. Çeşitli sehpalar vardı ve dolayısıyla bu insanı çok fazla motive ediyordu. Yani e, bilirsiniz herhangi bir şeyin yapılması için e, bir motive edici güç olması lazım. Yani bir işte e, lamba sergisi olmadığı zaman oturup lamba tasarımı yapmayı pek düşünmüyorsunuz. Gerekmediği sürece bir yerde kullanacağız. Ama Burada öyle değildi. Konu belirlendiği zaman o konuyla ilgili işte bir beyin fırtınası yapılıyordu. O konuyla ilgili bir yıl tasarım çıkıyordu. Ve bu tabii çok e, yönlendirici ve çok motive edici bir şeydi. İşte yastık sergisi oluyordu, perde sergisi oluyordu. Yani çok çeşitli konularda çok fazla sergimiz oluyordu. E, onun dışında Gizenko ile Bez'den beraber yürüdü. Yani bezden kapanıp Ardından Gizenko olmadı. E, Gizenko bu yaptıklarımızın yurt dışına e, teşhir edilmesiydi. Yurt dışındaki fuarlara katılıyorduk. Genellikle IGEDO fuarına katılıyorduk Almanya'da. Orada standlarımız oluyordu ama standları önce kendimiz tasarımını yapıyorduk standın tasarımını. Çünkü genellikle orada size bir boş mekan veriyorlar. O boş mekanla da orada dekoratörler tutuluyor ve onlar e, kendi şeyleri o standı yapıyorlar. Ama bizim imkanlarımız e, ona bir imkan değildi. Biz standı burada yapıyorduk, kuruyorduk, bozuyorduk. Sonra onu küçük küçük paketlenebilecek hale getiriyorduk. Uçağa koyuyorduk, gönderiyorduk tabii. E, sonra oradan alıp ee, oradan e, fuar alanına götürüyorduk. O gece işte e, açıp orada kuruyoruz sergiyi. E, standları yerleştiriyoruz, sergiyi kuruyoruz. Şeyleri çıkarıyoruz, ürünleri çıkarıyoruz. Onları ertesi sabah ütülüyoruz. İnanılmaz yani. <gülüyor> Asıyoruz. Sonra da ertesi de ben onları giyip teşhir ediyorum. <gülüyor> do it yourself kendi <gülüyor> yap, evet, evet, olmadığı daha şey, fazlası olamaz evet, yani. yani şimdi benim boyboz görüyorsunuz ve Almanlarla <gülüyor> kıyasladığınız zaman <gülüyor> e, öyle bir şeydir şeylerimiz de ona göreydi giysilerimiz de ona göreydi yani ben de giyebiliyordum bir bir Alman da giyebiliyordu. <gülüyor> <gülüyor> tasarımlar da ona göreydi genellikle orada giysiyle beraber çok fazla biz e, mobil elemanında ürettik ve sattık. Yani işte burada çok fazla yastık üretimi yaptık. Çok fazla lamba üretimi yaptık. Onlar da çok şeydi. Ama e, o dönemde bu işleri yürütmek çok zordu. Yılmaz Bey'in bir arkadaşı vardı. Tacettin Onur. Orada Almanya'da bir firma kurulmuştu. Tacettin Bey e biz gönderiyorduk. O da oradan e, bunların satışını isteyenlere gönderebiliyordu ama... E, ...o dönemde... ...çoğu zaman... E, firmalar iflas ettiklerini bildiriyorlardı... ...ve ödemeden... ...üretilen parçaları alıyorlardı... ...işte uzun bir süre direndik... ...çünkü... E, ...amaç... E, ...ekonomik... ...şeyden çok amaç... ...bir şeyleri tasarımları göndermekti... ...yani bir dönem mesela... ...Almanya'da bütün butiklerde bizim yaptığımız... ...bir bluz vardı... <gülüyor> Ee, ve espri yapıyorduk işte Almanya'da her kadının bu bluzdan bir tane <gülüyor> var gibi. Onu görmek yetiyordu. Bütün bu çabalara bütün bu şeye. E, zaten e, bütün çalışmalar e, biraz da oyun gibiydi. Yani onun keyfi çok önemliydi. Onun işte o tasarım imkanı verilmesi çok önemliydi. Dediğim gibi yani işte bir geliyordu fuara katılacaksanız o zaman çok fazla giysi tasarımı yapıyorsunuz. O bir motive edici güç oluyor ve öylece uzun bir sürede onu götürdük. Evet bir yandan 1970'ler 80'lerden bahsediyoruz evet. ki Yılmaz Zenger'in de kurucularından biri olduğu yapı endüstri merkezinin kurucularından doğa solu burada ağırlamıştık. Evet. O da bahsediyordu o dönem yapı malzemesi yok hiçbir şey yok stand evet. yok bir şey getirilmiyor. Evet. Sizinkisi böyle tam bir donkişotluk yani evet. böyle bir hani tasarım yapalım diye. Ama çok, çok diye. keyifliydi. Kesinlikle. Evet. O yüzden donkiş yokluk. Çok kıymetli olan bu. O yüzden çok da güzel o yani zamanları tekrar dinlemek. şöyle Bir şey Yılmaz ve dediğim gibi çalışma odaklı olduğu için biz her şeyde işte bir aile dostumuz da aynı zamanda hafta sonu bir yere giderken işte bütün projelerimiz, kağıtlarımız, kalemlerimiz, gönyeler, her şeyi böyle bir küçük ofis olarak toparlayıp gideceğimiz yere giderdik. Yani hiçbir zaman Çalışmadan durulmaz yani her yerde proje çizilirdi, her yerde bir şey yapılırdı. Ve sonunda işte dediğim gibi teknoloji gelişti, bilgisayar çıktı, laptoplar çıktı falan, ofis küçüldü. O biraz daha şey oldu. Yani mutlaka bir şey olması gerekmiyordu. Yani Yılmaz Daima çalışma odaklı ve çözüm odaklı düşündüğü için... Elimize bir proje verilmiş bir şey olması da gerekmiyordu. Yani olmadan da çiziliyordu. Bir yere kadar çok keyifliydi ama bir yerden sonra ben bundan biraz yaptıklarımızın gerçekleşmesi gerektiğini düşünüp hafif sıkılmaya başlamıştım. <gülüyor> sonra işte çünkü çok fazla proje çiziyordunuz bilirsiniz. Çok fazla çiziyorsunuz. Kendinize aşırı güveniyorsunuz. Bunun Gerçekleşeceğine yüzde yüz inanıyorsunuz ama sonradan sizden projeyi alıyorlar ve proje kalıyor. Evet. Bir dönemde artık bundan sıkılıp hani artık proje vermeyeceğiz demeye başladık. <gülüyor> Onu bir dönem götürdük ama gene hiçbir zaman olmadı hala da olmuyor. Evet çok güzel Hiç. bir Evet. <gülüyor> ...yani ne kadar geniş bir alanda... ...ne kadar çok hiç durmadan... ...ürettiğini evet, bizzat evet. hem onun işlerini... ...görerek hem onun hayatını tanıklık... ...edenlerden görebiliyorsunuz. Siz de... ...çok güzel anlattınız. Çok teşekkür... ...ederim gerçekten. Şunu da tekrar... ...söylemiş olalım. 15 Şubat'a... kadar ...görmeniz mümkün. Stüdyo X'te ve... ...Salt Galata'da Yılmaz Zenger... ...Türkiye Tasarım ve Mimarlık Tarihi'nin... ...en özgün isimlerinden birisi. <gülüyor> 2, 2 Ağustos tarihinde... ...kaybettiğimiz Yılmaz Zenger'in... ...sergisine arşiv çalışması devam ediyor... Programın sonunda şunu da tekrar söylemekte fayda var. Yalnızca arşiv çalışması belgeler ya da üretilmiş mobilyalar değil. Böyle kapsamlı bir çalışmanın içinde kalıplar daha depolanması için alana ihtiyacı olan pek çok başka malzeme de mevcut. Ve bunlar için çeşitli kurumlar, tasarım ilgilileri, tasarım kuruluşları içinde bir duyuruyu da yapmakta fayda var. Bu kadar zengin bir malzeme hala ...duruyor ve bekliyor diye de... ...bunu da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederim... teşekkür ederim. ...buraya geldiğiniz ve aktardığınız için birkaç programımız... ...daha olsa da daha çok dinlesek o dönemleri... <gülüyor> evet. ...daha Yılmaz Zenger'in... 70 yaşındayken Milano Mobilya... ...haftasında... <gülüyor> Yıllar önceki bir tasarımının keşfedilip yılın genç tasarımcısı diye gazeteler haber olmasından bile bahsedememiştik. Oysa ki diyelim ve gelecek programlarda konuşmaya devam edelim diye hazır Şubat'a kadar devam ediyorken sergi buradan ben de size ufak bir söz koparma duyurusunda bulunmuş olayım. <gülüyor> Yılmaz Zenger'i konuştuk. Edi'yle aşkın süre birlikte ortaklık yapan sevgili iç Mimar Güler Umur bizimle birlikteydi. Bir yandan da devam etmek olan sergi ve arşiv çalışmasını yürüten sevgili Pelin Derviş bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler. Bir döneme Çok. ışık tuttunuz. <gülüyor> Çalışmalarını bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler. Biz İyi teşekkür günler. ederiz. İyi günler. Hoşçakalın. Açık Mimarlık